a uh. Merhabalar, ee, İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Duvarlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bu haftaki programı ne üzerine yapacağımızla ilgili herhangi bir fikrim olmadığı için... E, ...Gökhan Bilir ön kabulüyle e, şey yapıyorum, topu Gökhan'a atıyorum. Çok güzel, top geldi. Ee, şöyle düşünmüştük aslında, yani şakası bir yana, öyle hatırlıyorum ben Mesut. Şöyle, e, gelecek hafta, e, daha doğrusu Cumartesi'nden itibaren... ...destek haftası başlıyor Açık Radyo'da. Evet. Biz de... E, ...bunu bir şekilde... ...konu da etmek üzere... E, ...Açık Radyo'yu da bahane ederek... E, ...aslında kamusal yayıncılık... E, ...ve Açık Radyo'nun... ...sayesinde aslında nelerin... ...gerçekleştiğini... E, ...ifade etmek... ...kamusal yayıncılıkta adına... E, ...ve bunun belki de neden gerekli olduğunu... ...gerekli olup olmadığını... ...biraz düşünelim istedim bu sayede... Hı. Ve e, bunu düşün, da düşün, düşündüm tabii anladım, ki. Şimdi e, Açık Radyo'nun web sitesine girenler de bilirler. Orada Açık Radyo'nun e, manifestosu var. E, aynı zamanda e, hikayesini de anlatıyor. Az çok e, neyi amaçladıklarını. E, Açık Radyo şimdi e, 13 Kasım değil mi? Evet. 13 Kasım 1995'te yayın hayatına başlıyor. Ve bugün de burada halen görevini işte misyonunu e, bir şekilde ifa ediyor. Peki niye e, ne işe yarıyor yani ne gereği var gibi e, düşündüğümüzde manifestoya şöyle bir baktım. Orada bir soru var e, aynen bunu soran radyo ne işe yarar sorusu. Cevapta zihin tiyatrosunu kurmaya. Burada da açıyor bunu zeki duyarlı ve nazik insanları bir araya getirmiyor özellikle şu nezaketin İhtiyacını çok diyoruz. Bilmiyorum. Acaba açık radyoda hiç sesler... Burada, burada yerimiz yokmuş. Mu? Herhalde. En <gülüyor> nezaketsizleri biz <gülüyor> miyiz? Açık radyoda hiç sesin yükseldiğini... Bize bile açıklar. O derece. Yani. <gülüyor> Kainatın tüm seslerini açık olduktan göre... ...sesin hiç yükseldiğini düşünmüyorum yani... ...kabalaştığını düşünmüyorum. Bu gerçekten evet. çokça ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Özellikle televizyonla karşılaştırdığımızda... ...çünkü açık radyo bu. Hani te, açık televizyon olmamasının da bence bir e, şeyi var. Hayrı hikmeti ya da esprisi var. E, diğer cevabın devamında... ...yüz bin kişilik sürekli bir parti yapmaya... ...olabilecek en direk teması kurmaya... ...saharılara program yapmaya... Belli bir fikri ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olacağı bir platform sağlamaya. Bu insanları demokratik, özgür ve kaliteli bir mecra çevresinde bir araya getirmeye. Sağ duyuya dayanan bir odaklaşmaya. Kısacası nefes alıp vermeye, temiz hava solumaya. Diye devam ediyor. Bayağı, ee, ben, her derde devam ediyor. Evet yani. ama en sevdiğim cümlelerden biri devamındaki cümle aslında haysiyetli işler yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten de öyle biz e, burada... Gönüllülük esasına dayalı bir iş yapıyoruz. Ee, çok kişi zaten soruyor, bilmeyenler de açık radyo ne yapıyor? Yani para alıyor musunuz açık radyodan gibi Oo. gibi sorular. Ben... ben ikinci hanı dikmeye başladım. Aynen. <gülüyor> bir de şu cevap yani. çok ayıp. Hayır para almıyoruz, gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Demek ki para almamak gönüllülük olmayabilirim. Mesela ben buraya zorla getirilmiş olabilirim. <gülüyor> yani gönüllü değilim ama para da almayım. <gülüyor> bu da ayıp aslında. Yani işin bu kadar gönüllülüğün para almamak. Yani karşılıksız bir şey yapmak ki o karşılığın sadece bir e, para birimi olarak ifade edilmesi de hoş değil. Burada gönüllülük esasına göre bir işi yapıyoruz. Kendimiz için de, kendimizi de yani, mutlu ediyor bizi. Para da yine gönüllülük esasına göre de çalışılıyor. Olabilir, yani, aynen o da olabilir. Yani. E, şeydir hani e, çok <gülüyor> göstermelik bir rakam e, verilir <gülüyor> diyelim. Yani şeylerde vardır ya işte bazı STK'larda vesaire gönüllülere... Ee, yol paraları yahut cep harçlığı bazında sadece küçük bir miktar verilir. Hı -hı. Dolayısıyla o onun emeğinin karşılığı değil, değildir ama gönüllülüğüne bir e, şeydir. Hatta ben bir adım daha ileri giderek... Dolayısıyla hani o e, gönüllülük e, deyince ha parasız yapılıyor gibi, gibi. bir e, algı aslında bir yandan da e, bu şeyi e, bir takım... ...özellikle STK'larda vesairelerde e, o emekleri e, kullanmanın bir yolu haline evet, de gelebiliyor. Evet. Ben hatta bir adım daha ileri giderek yani e, yeterli e, maaşı da alıp e, da insan gönüllü olabilir. Çünkü e, bir sürü kişi e, hak ettiği mesleğin hak ettiği e, emeği gönül vermeye, gönül koymayı evet, vermediği bir yerde... Gerçekten severek o işi yapmak ve bunu da karşına almak hiç ayıp değildir. O da ayrı bir konu tabii. Bu işin tabii para kısmını... İşi, işi gönülden yapmak. Gönülden yapmak gerçekten ve e, bunu hissetmek, hissettirme kurduğu ilişkilerle, yani mekanla ya da insanlarla. E, burada da tabii ki e, bu radyoda sonuçta belli bir bütçeye sahip, e, kendini bir şekilde e, çevirmeye çalışan bir radyo. Nasıl? İşte gelecek hafta mesela destekçilerle. <gülüyor> New York borsasına girecekmişiz galiba. <gülüyor> Bakalım. Yani e, sen tam oranı hatırlamıyorum yüzde elli yedi civarında mı hatırlamıyorum e, en son bir açık radyo'nun şeyine baktım bütçeyle ilgili sayfasına baktım e, destekçilerden e, hmm. şey alıyorak e, çeviriyor bütçesine e, ve mesela bu e, bütçe giderler arasında yüzde en son orada baktığım bilgiyi söylüyorum sadece yüzde altmış civarında mesela çalışanlar için e, ödeniyor yani burada sonuçta profesyonel çalışanlar var. Tabii ki onlar da gönüllü. Aynen. Mesela. Aynen gayet öyle. Yani zaman zaman saatlerini de katarak kendileri de bu severek burada bulunuyorlar. Karşımızda da onlardan biri var. <gülüyor> Onur edelim onu da. Şimdi bize gösteriyor Göstererek şu anda. Göstererek her geldiğinde evet. Şimdi bu işin bütçeyle ilgili maddi kısmı yani bir bir radyoyu kendini çevirmesiyle ilgili. Bir radyonun bir şekilde Tamamen reklam üstüne ya da ticari olmadan ya da işte kar odaklı olmadan iş yapıyor olması onu sadece kamu yararı gözeten bir radyo haline getirmiyor. Evet. Çünkü bir şey daha lazım belli bir ideolojik çevrenin belli bir yapılanmanın fonladığı bir radyo da aynı şekilde kar etmeyebilir. Fakat orada da bir arka planda bir ajandası olabilir. Bir manipülasyon ya da çeşitli şeyler yapmak isteyebilir. Ya da kamu yararını pek önemsemiyor olabilir. İçeriklerinden zaten gayet net anlaşılır bu. Aslında şu kamu yararı e, meselesinin hakikaten e, açık radyo örneği üzerinden yeniden bilmesi gerekiyor sanırım. Aynen. Yani e, çünkü diyelim devlet kanalları e, hem radyo hem e, televizyon vesaire açısından düşündüğünde e, şeylerinde... ...işte tüzüklerinde, bilmem ...neleri varsa artık yönetmeliklerinde... ...elbette kamu yararı... E, ...aslına göre... ...işledikleri vesaire falan yazmaktadır. Ama bir e, yapının... ...bir kurumun... ...kamu yararı için çalışıyor olmasıyla... ...hakikaten... ...kamu yararına çalışıyor olması... ...arasındaki farkı açık radyo gösteriyor. Yani... ...açık radyo... E, ...kamunun değil... Şey olarak ...kağıt üzerinde, hı hı. resmi olarak... Hı hı. ...bir kamu malı değil açık radyo. Devlet ama, gibi diyorsun evet, değil o mi? O anlamda Devlet söylüyorum. E, ama kamu malı. Yani... E, ...sonuçta sen de ben de... E, ...kamuyuz hı hı. ve... ...biz bile program yapıyoruz burada. Biz e, bile. Evet. evet. Yani nezaket, haysiyet gibi... E, ...şeylerin, kelimelerin manifestoda... ...geçtiği bir yani. e, radyoda... ...bize bile yer açılıyor. Dolayısıyla bize bile yararı var. E, rehabilite oluyoruz biz burada netice itibariyle. Hı hı. Evet rehabilite oluyoruz Ama ee, bir özel kurumun dahi kağıt üzerinde özel olmak anlamında söylüyorum. Bir özel kurumun dahi e, nasıl da e, hakikaten kamu yararı için çalışabildiğini e, hem bir kamuyu yaratmak anlamında hem o kamuyu geliştirmek e, ve büyütmek anlamında e, nasıl bir misyonu yerine getirdiğini hı hı. en büyük e, ispatı. Hakikaten açık radyo yani işte e, geçtiğimiz haftaydı yanlış hatırlamıyorsam e, gezegen elden gidiyor açıklaması vesaire falanla hmm. e, o kamunun aslında e, Edirne'den Ardahan'a Misak-ı Milli Sınırları içerisindeki bir kamu olmadığı e, gayet bütün dünya nasıl dünyanın seslerini açıksa o seslere de e, bir şey katan bir kamu e, esprisi üzerinden işlediğini gösteriyor ki... E, Türkiye'de genelde o kamu yararı e, şeyi lafı e, daha çok devlet e, dairelerine ve devlet kurumlarına ihale edilip geri kalanında e, biz zaten e, özeliz dolayısıyla kamu yararı gibi bir derdimiz yok e, bahanesiyle o işte e, en başta söylediğimiz yüksek sesli e, kavga çıkaran bilinmeme yapan e, yayınlar için meşrubi temel sağlanmış oluyor. Şimdi evet aynen. E kamu yararı deyince e, kamu televizyonu ya yani, gerçi örneklerde de çokça bu geçer. Yani public service broadcasting falan denildiği vakit. O ne demek ben anlamadım. İşte tam kamu hizmeti e, şeyi şey denildiği ha. vakit örneği BBC e, örneği çokça Hı. örnek verilir ama BBC ile TRT aynı şeyde kalibrede maalesef değiller. Hı. Hem tarihleri, kuruluşları itibariyle e, ve ortaya koydukları işler. Ortaya koydukları işler itibariyle elbette e, Tretin'in de çok güzel işleri var. Ama pepe, e... pepe var yani onun da <gülüyor> e, şey yapmamalıyız. Tretin çocuk. Ha şimdi burada devletin e, bir e, ne derler? Tam yararı deyince pepe unutulmaması gereken. Unutulmaması bir lazım. <gülüyor> aparat diyelim hani aslında aparatlarından. Pepe, aparat mı Aynen pepe aparatlardan çünkü tam anlamlı man man manasıyla e, ideal olan, mak makbul olan e, vatandaşın çocuğun annenin ne olması gerektiğini ifade eden kamu spotları da buna çokça ekleyebiliriz. Özellikle kamu spotları tam da hani kendisini gösterdiği yerlerden biri. Bunu pepe duyarsa çok üzülür. Evet. Biraz. Sana bir şarkı bile yapabilir. Seveni de çok gerçi. Ee, ama orada görüyoruz ki belli bir e, açıdan e, bir sivil mühendislik e, şey çalışması yapılmaya çalıştığını da görüyoruz. E, ya da işte sadece e, olmasa da devlet büyüklerinin, devlet isimli devlet... E, makamlarının diyeyim uzun uzun konuşmalarının e, verilmesi bu bir kamu hizmeti yayıncılığı değildir herhalde e, burada her bir şekilde onlar no da bir kamu yaratıyor aslında yaratıyor ama e, bağımsız değil yani bağımsızlık ha, bence önemli ha, işte. maddelerden biri tam anlamıyla burada e, yani BBC içinde çok eleştirilen belki e, imtihan ettiği kendine şeyler vakalar yaşamış olsa da hani en güzel örneklerinden zaman zaman e, devlet şeyleriyle kurumlarıyla işte yönetimle hükümetle de çatışarak icabında bir şey yapabilmiş yayıncılık ilkesi belirleyebilmiş ilk kurulduğu aşamada mesela şey vermesi yani ne diyeyim haber vermesi yasakmış mesela ilk kurulduğu aşamada bir tamamen bir devlet kurum olarak kurulmamış bir ibisi 5-6 tane kuruluşun bir araya geldi ama gazetelerinde bundan korktuğu için Çekindiği için e, aman haber vermesin başka şeyler yapmasın bizle yarışmasın hatta verecekse de sadece bizdeki olan haberlere kendi e, şeyini kurmasın ne derler muhabir kadrosunu kurmasın şeklinde. Bir haber merkezi olmayacak. Almasın, yani. Ama haber çok önemli noktalardan biri aslında çünkü bir haberi e, başkalarının vermediği gerçeği e, kurguyu değil gerçeği özellikle e, bir şekilde siz iletebiliyorsanız e, bu gerçekten çok önemli bir şey. E, bu kendini e, tam anlamıyla e, diğerlerinden farklılaştığı noktalardan biri kamu hizmeti anlamında bir de e, diğer e, bir sürü kanalda çeşitli kaygılarla e, ifade edilemeyen tırnak içerisinde sıkıcı bulunan iz, e, işte izleyici ya da dinleyici bunu tercih etmiyor e, şey artık neredeyse sloganıyla hani daha cevap olarak verilmiyor direkt bağırılıyor artık bu, e, bu neredeyse bu sloganıyla e, hemen geri çevriliyor talepler ...bu beğenilmezlik... E, ...neye bakılarak? Tabii ki reyting şeylerine bakılarak... ...hesaplamalarına bakarak... E, ...bir o yüzden... E, ...kamu hizmeti veren bir e, şeyin... kurumun, yayın kurumunda... ...herhalde bu reyting olayını çok ciddiye almaması lazım... ...ki hani açık radyo içinde... ...evet belli istatistikler falan... ...ellerine ulaşıyor ama program e, kuşaklarının... ...bir programın şu saatten bu saatten alınacağı... ...üzerine yapılacak hesaplarda bu... ...bunun e, esiri olunmuyor... ...böyle çok dikkate alınmaması da önemli noktalardan biri. Çünkü bunlar sadece sayılardan ibaret aslında. E bu da bence önemli noktalardan biri. Ki e, mesela az önce bağımsızlık e, meselesinin altını çizdin. E, aslında yani bir açıdan baktığımızda... ...hem devlet e, yayın kanalları... E, ...hem açık radyo... ...hem diğer e, özel... E, gazeteler, radyolar vesaireler e, üzerinden baktığımızda da onlar da bağımsız. Ama neyden bağımsız hı hı. sorusunun e, yanıtını vermek gerekiyor galiba. Çünkü dediğim gibi işte devlet e, yayın kurulları vesaireler e, iktidardan bağımsız değiller. Hı hı. Dolayısıyla bunu aslında kamudan bağımsızlık olarak düşünülebilir. Ki birçok e, özel e, gazete, radyo, televizyon vesaire de e, bağımsızlar ama kamudan bağımsızlar e, iktidara bağımlılar. Dolayısıyla ama Açık Radyo'nun ki e, Açık Radyo'nun bağımsızlığının altında e, kamuya bağımlılık ve iktidardan bağımsızlık gibi bir tersine e, gidiş var. Ki tam da bu nedenle e, o işte bir tür e, toplumsal e, projenin yahut mühendisliğin diyebileceğimiz bir parçası istese de olamıyor, olamaz Açık Radyo bu yapı itibariyle. Çünkü bu radyoda iki tane bu anlamda cümle üst üste kurulduğu anda Açık Radyo'nun şeyi, kitlesi bu radyoyu şey yapar, kilitler. Tamamen dinleyicilerine bağımlı bir radyo yapısı söz konusu. Sorumluluk var haliyle evet, burada. Evet yani. Hem sorumluluk hem yükümlülük hem hizmet kaygısı. Bu anlamdaki bir bağımsızlığın belki de peşine gidilmesi için çalışmak gerekiyor. Ama henüz açık radyodan başka hiç yok demeyelim. Birkaç tane yeni yeni özellikle son birkaç yılda açılan özellikle bu internet radyosu esprisi üzerinden yeni yeni bir takım... Artık yeni kanallar ve mecralar e, oluşmaya başlıyor. E, ama elbette şunu da e, unutmadan Açık Radyo bu anlamda bir milattı ve kendi o yeni radyoların e, var olma minvalini açan da bu radyoydu. Ve tam da bu bağımsızlık, e, kamuya bağımlılık, kendi kamusuna bağımlılık ama iktidardan bağımsızlık esprisi üzerinden o minvali, o mecrayı. Açmıştı. Bu kendi kamusuna bağımlılığı şeyin ardında söylemiş olman gayet önemli e, reyting hesaplamaların çünkü reyting hesaplamalarında da aslında bir şekilde kamuya bağımlılık var yani bir geri dönüş alıyor ama nasıl alıyor çok sayısal alıyor çok içeriksel almıyor belki fokus grup falan çeşitli böyle e, nit, e, niteliksel araştırmalar falan yapılıyordur ama bir e, sorumluluk gibi kurulmuyor bu programların içeriğine içeriğinin yaratılmasında kamuya karşı bir sorumluluk olmuyor. En fazla oluyorsa çeşitli rütük üzerinden gelen, işte şurada kim şunun bacağı göründü, bu ayıp oldu falan gibi şeylerde, kategorilerde toplanıyor. Ama içeriksel değil, bu çok kategorik oluyor yani. Çünkü belli başlı konularda oluyor bunlar. Hassasiyetler diyelim onlara, işte halkın hassasiyetleri birkaç başlık altında toplanıyor. Ama haysiyet denilen şeyin hassasiyeti <gülüyor> göremiyoruz yani. Haysiyet çünkü bir, hasa, bir kategorik bir hassasiyet değildir yani. Haysiyet gerçekten de daha bütüncül bir Ontolojik şeydir. bir Evet. Biz onu görmüyoruz orada. Haysiyet deyince işte genelde belli başlı işte baldır bacak falan filan ayıp oldu, şu oldu bize aykırı şeklinde bir araya getiriliyor. O da işte kamuya, kendi kamusuna bağımlı Aynen. olmadıklarının bir göstergesi. Ve buradaki temel korku da aslında ayıp bir şey yaptık değil. Aman bizi izlemezler reyting düşer oluyor. Tabii. Kamuya bağımlılık böyle oluyor. Yani e, e, halk tepki gösterir. ...ya tepeden bir iş, bal deriz... ...ya da izlenme oranlarımız düşer ki... ...izlenme oranları da düşmeyebiliyor bilakis... ...baya yüksek çıkıyor... ...bu e, şey açısından... ...medya teorisi açısından da düşündüğümde, ...bu işte radyo, televizyon falan böyle... ...bir yere toplanır genelde... ...işte konvansiyonel medya bunlar... İşte ...yeni medya var, yeni medya işte internettir... Tabii ...mobil telefonlar üzerinden vesaire... E, ...yeni teknolojilerle ortaya çıkan... ...şimdi genelde şöyle bir ayrım yap, yapılma eğilimi hep vardır... E, ...eski yani eski demek istemiyorum ama konvansiyonel medya bir noktadan çok noktayadır. İşte burada bir grup ele, eleman vardır, içerik üreticileri ona giderler, şey yaparlar, kitleye şey yaparlar ve kitleden doğru düz geri dönüş almazlar. Ağlarında da bir yararşik bir durum vardır, tepe aşağı yani şeklinde. Şimdi açık radyoda tam da radyo eski medya tırnak içerisinde söylüyorum olup bunu yapmamış olması da çok güzel evet. o teoriyi ters yüz etmesi demek çünkü. Ee, tek noktadan değil çok noktadan burada e, binlerce abartmadan binin üstünde kişi hatta daha fazla e, insan geldi program yaptı e, ve bunlar herhangi bir insandı öyle sıradan insan yani olabilir bunlar Her, herhangi bir dinleyici de olabilir yani program yaptı ve dediğin gibi e, program yapanlar da geri dönüşte e, geri dönüşleri önemsiyorlar çünkü e, kamuya karşı böyle bir sorumlulukları hatta bir e, gönül bağı var bu da aslında radyo gibi bir şeyde bile eski denilebilecek bir medyada bile nasıl da şey olduğunu, yeni şeyler denilebileceğini de bence medya teorisi açısından da göstermiş oluyor. O açıdan da bir farklılık var burada. Yani yayıncılık haysiyetine dair bir hassasiyetin varsa ve niyetin de gayet iyiyse bunu nasıl yapmak mümkün olur? Onun en büyük ispatı evet. içerisindeyiz aslında. Ve dediğim gibi öyle bir elitist bir durum yok yani. Tamam açık radyo izleyen, izleyen insanların belki belli bir kültür seviyesinde falan olduğu söyleniyor olabilir ama herhangi bir insanın da burada bir program yapma hatta en küçük çocuklardan hatta doğmamış çocuğun bile program yaptığı bir şeyden bile adına program yapılabildiği bir mecrada şey diyemeyiz yani elitist bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Bir içerik bekçilerinin burada sen giremezsin buraya falan e, yapmadığını Yok. görüyoruz evet. gayet. Hiç de, e, onu kendi deneyimimle zaten kabul etmem. Sonuçta e, hı hı. açık radyo 16 e, yıllık bir radyo ve 16 yıl önce e, açıldığı dönemlerde ben gayet e, tıfıl bir e, şeydim. E, Ergence ne çocuk idim. E, o zaman dinliyordum. ha Bazen anlamadığım programlar oluyordu. E, bu da sorgulatıyor. E, evet. Ama dinlemeye devam ediyordum. Hı hı. Yani o da dinleyicinin niyetiyle ilgili bir şey aslında. Hani hı hı. Çünkü bu söylediğin işte, elitist falan filan argümanları karşı taraf bu argümanları ciddiye aldığı andan itibaren seyirci bunu istemiyor, dinleyici bundan hoşlanıyor yoluna girmeyi gerektirir ki Allah muhafaza. Allah muhafaza efendim. Bitti. Ee, bitti. Bitti. Ee... O zaman şimdiden destekler için şey yapalım diyelim. destekleriniz bekliyoruz diyelim. Evet, kamu Kendi kamumuzla evet. önümüzdeki hafta kucaklaşacağız. Bayağı böyle şenlikli bir hafta oluyor. Gayet de güzel oluyor. Herkes geliyor gidiyor. Destek Bu festivali Evet gerçekten de destek ayrı bir kenara. Buradaki şenlik ayrı bir güzel. Suman. O zaman destekten sonraki hafta. Evet. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. İyi günler. İyi günler.